Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El Maide suresi 1 ila 34. ayetler. El Maide suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 120 ayettir. 3. ayeti Veda Haccı'nda Arafat'ta nazil olmuştur. Sûre adını 112. ve 114. ayetlerde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 Şüphesiz ki Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Müminlerin Eylesü bezminde ruhların "Kâlu bela. Evet Rabbimizsin." demeleriyle, inanıp söylediği şehadet kelimesiyle ve "Ya Rabbi, dinledik ve itaat ettik." demeleriyle onun hakimiyetine girmeye ve İslam'a uygun yaşamaya söz vermeleri demektir. Allah Teala bu ahdi hatırlatmaktadır. Ey iman edenler,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 kendileri için mağfiret ve çok büyük bir mükafat olduğunu vaad etti. Küfre sapanlara ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da alevli ateşin halkıdırlar. Ey iman edenler! Allah'ın size bahşettiği şu nimeti hatırlayın. Hani Yahudi ve müşrik bir topluluk, size ellerini uzatmaya, sizi öldürmeye,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 yani Allah'a karşı söz veriyoruz dedikten sonra küfre saparsa muhakkak o dosdoğru hak yoldan sapmıştır. Verdikleri kat'i sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini kas katı yaptık. Onlar Tevrat'ta gerek Resul-i Ekrem'e gerek diğer ahkama ait kelimeleri yerlerinden alıp değiştirirler. Onlar...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 Onlar da uyarıldıkları şeylerden bir nasip almayı unuttular. Ahitlerini ve yaşantılarını bozdular. Biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bırakıp saldık. Allah, onların birbirlerine ve başkalarına yaptıklarını, kendilerine ahirette haber verecek ve hesap soracaktır. Ey ehli kitap! Size kitap Tevrat'tan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu,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 aynı zamanda üçtür deyip Hz. İsa aleyhisselama Allah'ın oğlu dediler ve onu ilah saydılar. Hem müşrik hem de kafir oldular. Halbuki Hz. Adem aleyhisselamın hem babasız hem de annesiz yaratılmış olduğunu düşünmediler. Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki, öyleyse niçin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 Önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi size Resulümüz Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Ey kavmim Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın.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 Allah buyurdu ki, Ey Musa, muhakkak ki orası, o mukaddes yer, onlara kırk yıl yasak edilmiştir. Onlar o yerde, tih çölünde, bu müddet içinde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Artık bu yoldan çıkmış topluluğa üzülme. Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku.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 ancak kendisinin emzine uyan, karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder, demişti. Andolsun olsun ki, beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Doğrusu ben, dilerim ki, benim günahımla kendi günahını birlikte yüklenesin de, cehennemliklerden olasın.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 Bundan dolayı insanlığın her türlü kötü duygulardan arınması, toplumun kurtulması için İslam'ı bütünüyle yaşaması ve neslini İslam terbiyesiyle eğitmesi lazımdır. Tek çare budur. Bundan dolayı İsrailoğullarına Tevrat'ta şöyle yazdık. Kim bir canı, başka bir cana veya yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık olmaksızın, şer'an, hukuken ölümü hak etmeksizin öldürürse,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 Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El Maide Suresi 1-34. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul